BÖLÜM 89 Dinleyenin anlayabilmesi için açık konuşmak. Gerekirse tekrar etmek. Hadis 696 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözünün anlaşılması için konuşmasını üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa selam verince de selamını üç defa tekrar ederdi. Hadis 697. Aİşe (radıyallahu anh'a) şöyle demiştir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti.